12 gerçeği konuşacağız. 12 kabullenmen gereken gerçeği. Artık bunları kabulleneceksin. Çünkü kabullenmesen de bunlar gerçek. Ben 42 yaşındayım. Geri dönüp de hayatıma baktığım zaman bu 12'sinin de gerçek olduğunu artık kabulleniyorum. 20 yaşlarında isyankardım. Hayır, hayır hayır hayır da işte oturtuyorlar seni sonra o sandalyeye. Nedir bu 12 gerçek? Gelin görelim. Hoş geldiniz. Olanı değiştirmek değil, geliştirmek mümkün. Bir rol gerçek. Yani olan oldu özetle. Eee öpülmüşsen <gülüyor> çaresi yok da diyebiliriz çok argo şekilde. Ya daha iyi yapacaksın ya daha kötü ama olanı değiştiremezsin. Böyle profesör gibi oturup arkadaşlar toplanın bu niye böyle oldu? Tamam bu Arge. Yani neden olduğuna. Keşke olmasaydı bu salaklık. Keşke olmasaydı. Uf, la, keşke keşke. Geçti. Artık onun davası olmaz. 2- Anne baban dahi bir yere kadar seninle olacak. Yani e, kendi sorununu kendin çözeceksin. Türkçesi kendi totonu kendin kurtaracaksın kusura bakma. Hep birileri gelsin, hep birileri yardım etsin öyle bir kahraman çıkmayacak. Sınavlar aslında Türk eğitim sistemindeki sınavlar bunu güzel öğretemiyor. Yani kopya çekme imkanınız olduğu için. Ama gerçek hayattaki sınavlarda yalnız kaldığında bunu anlıyorsun. 3- Hayat adil değil. Gerçekten değil. Aa hocam biliyoruz. ya gerçekten değil ama. Daha hiçbir şey görmedim bu fragmanı. Hep şey bekliyorsun. Yukarıdan bir terazi gelecek. O, o bana beş tane kötülük yaptı ya ufff. O da çok kötü olacak. Olmayacak. O çalacak, çırpacak, yiyecek, gidecek. Belki öbür tarafta görür hesabını ama hayatta hep şey bekliyor. Karma var. Bana ettiğini bulacak. Bulmayacak. Bulsa da sen görmeyeceksin. Zaten sen hala salak gibi. Hmm 60 sene geçti. Ettiğini bulacak. Bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Git hayatını yaşa. En büyük salaklık bu. Ona da patlayacak, ona da girecek. Görmen lazım. E sen hayatını yaşamıyorsun. Ayrıldığı sevgilisinin daha beter olmasını... Beni beni bıraktı, o da beter olsun. Uu bekleyeyim. E sen yeni hiç içki yaşamıyorsun, onu kaybediyorsun. Dört, boş savaşlarda umutlarını şehit etme. Onlar başka cephelerde, yeni savaşlarda lazım olacak. Çok gereksiz bir şeye kafayı takıyorsun, hımm bunu değiştireceğim, dünyaya barışı ben getireceğim. Ya tamam sosyal sorumlu projelerinde çalış da biraz da hayatını yaşa, e, hiç becerin olmayan bir şeye inat etme. Ben bunu çalacağım, mutlaka çalacağım. E çalamıyorsun, yok yeteneğin belki öbür tarafta resime, sanata, baleye bir şeye yeteneğin var. Hayır ben mutlaka bunu çalacağım. E çalamıyorsun kusura bakma ama sen orada zamanını kaybederken öbür tarafta hayat akıyor. 5- Memnuniyet yorganını zorlama. Ne demek memnuniyet yorganı? Ya kendini memnun ettin tamam okey sana sarılan birini de memnun ettin ya da senin sarıldığın ikiniz birbirinize sarılıyorsanız daha güzel çünkü bir yorgan ikinizi kapatır. Ama dur Mahmut da mutlu olsun yorganı biraz ona çekeyim e sen açıldın ne oldu buradan free Dur Melis de mutlu olsun, biraz da ona yorganı çek, ona çek, ona çek, ona çek, sen açıkta kalıyorsun. Hayatta bencil olacaksın kusura bakma. Sana sarılan ısındır Yorganın altında, geri kalanın ne olduğu önemli değil. İşte ayağını yorganına göre uzat, aslında buradan geliyor. 6. Çok önemli. Boşuna muhasebe defteri tutma, hiçbir işe yaramıyor. Ve 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda, 40'lu yaşlarda, 50'li yaşlarda hep muhasebe defteri tutan insanlar görüyorsun. O bana iki iyilik yaptı, ben de ona o bizim düğünde üç çeyrek taktı, bitti bitti. Artık sana kimse takmıyor. <gülüyor> Kusura bakma senin taktığın kadar sana takmayacaklar. Daha da fazlasını da takabilirler bu arada ama lütfen iki iyilik yaptım mutlaka bilecektir şeyini, kıymetini. Bilmeyecek abi. Dünyamız maalesef çok hızlı akıyor. İnsanlar nankör, bunu kabullen. İyilik yapıyorsan karşılıksız yaz yolla gitsin o çeki. Ha. Eğer hayatta böyle sürekli kazık yiyorsan da o zaman yapmayacaksın. Yapma, ağlama, İnsanlardan iyilik de bekleme, kendi işini kendin gör o zaman. 7. Benden sana abi, baba, dede tavsiyesi. O içinde bulunduğunuz teknede kürek çeken tek enayi sensen atla yüzmeye başla. Salak mısın ya? Bırak gidiyoruz değil mi? Aha ne güzel değil mi? Mutlu edebiliyor muyum seni? Yeterince köle ve geri gerizekalı mıyım? Hayır atla yüz ya zaten sen boşu boşuna tekneyi taşımasan o güçle karaya kadar yüzersin. Sonra başka kara, sonra başka kara. Kendi savaş gemini yaparsın ne uğraşıyorsun onu bunu taşımakla? 8- Burası önemli. İnsanların umurunda bile değilsin bak ciddi söylüyorum. Kesinlikle anam baban hariç, hadi sevdiceği hariç insanların umurunda değilsin. Yeni tanışıyor. He artık ona layık bir insan olayım. Onların gözünde güzel bir izlenim bırakayım. O, dur elalem ne der? Ya umurlarında değilsin. Kimse seni umursamıyor. O aptal Instagram'ın da umurlarında değil. Çok önemli bir poz vermeyeyim. Dur bunu da kaldıralım. Şunu buraya koyalım. Bu bardağı şöyle koyalım. Açıyı güzel yakalayayım. Daha şey çıkayım. Umurlarında değilsin. Senin o silikli fotoğrafına kimse bakmıyor. Kendin için yaşa. Üzgünüm ama 60 yıl 70 yıl yaşayacaksan bunun gerçekten 5 yıl tatil gibi kendine kalıyor. 5 tane yılı da 3 tane gerizekalıyı mutlu etmek için yaşıyorsun ya, 5 yıl sonra 3 gerizekalı seni umursamayacak. Umurlarında değilsin, yaşa yaşa sal gitsin. 9- görünüşünü doldur. Ama kilo olarak değil, benim gibi değil. Yani ya Hani olduğun gibi görün, göründüğün gibi ol hikayesi gibi. Ya çok pahalı falan filan giyinmeye kasıyorsan onun içine de biraz bir, bir zenginlik bir şey koy. Ya da salla gitsin, basit ol, insanlarla da basit bir huzurlu yaşa. Yani Ege kasabasına yerli şey gibi işte. Mandra filozofu gibi. Dolayısıyla ne olur kasma. Yüksek beden olup eğer küçük kalacaksan o seni taşımaz. O başarısızlık öğretmendir. Ağlamak saptalıktır. Tamam üzülürsün ama çok kötü oldu. O, her şeyi ağlayarak insanların ilgisini çekmeye çalışıyorsan, onlardan yardım almaya çalışıyorsan acizsin Kusura bakma. 11 istemen yetmeyecek. Hatta inanmayacaksın ama istemen onu sana getirmeyecek de başarıyı ya da o sevdiğin kişiyi. Daha da öteye götürüyorum, arttırıp istemen ve çaba göstermen de yetmeyecek. Hayat öyle bir adalete sahip değil. Gerekli çabayı gösterdim, istediğim üniversiteyi kazanacağım. Kazanmayacaksın. Kazanamayabilirsin. Ve sana bir sır vereyim öleceksin. Bir gün öleceğine göre şu an kasmanın bir alemi yok. Eldeki neyse onunla yani domates yumurta varsa menemen yapacaksın. Karabiberle tuzla değiştirirsin birazcık. Kusura bakma illa karnıyarına kasma. Çünkü bir sonrasında o kapıyı açtıktan sonra kapının arkasında ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hayat benim için hep böyle oldu. Küp diye bir film vardı odadan odaya geçiyorsun ve her odada yeni kapılar var. Bir sonraki odaya geç, orada ne kapı olduğuna bakalım. Anla muyum? Ama hep aynı kapının önünde durursan, o zaman orada çürüyeceksin. Ve 12 son hayatın ağır gerçeği. Mutlu değilsen olmak için sebep yarat. Senin dışında kimse sana altın tabakta getirmeyecek. Çok mutsuzum. Aa, benimle ilgilenin. Tamam, bir gün ilgilenirler. Aa! Sen de ilgilen. Antidepresan atıyorum. Bak ben ne ilgilen. O da ilgilendi. Bir süre sonra o da hayatına devam etmek isteyecek. Sen limansın liman. Sen durduğun sürece o gemiler gelip gider. Ya hiç gemi gelmezse ne olacak? Dolayısıyla bir zahmet limanlıktan kurtul. O limanda bıraktığın konfor alanından tahtalarını söküp bir gemi inşa et ya da kayık ya da kano. Sal bile olur. Git git. Bir zahmet git. Yeni insanlar gör. Ben Ölük Sevgilerim.